İlk Müslümanlar ve Bireysel Davet Dönemi Enes Yelgün Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun Resulüne olsun. Risalet görevini yüklenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alak, müderris ve müzemmil surelerindeki emirleri yerine getirmek için harekete geçti. İnsanları Allah'ın subhanehu ve teâlâ dinine davet etmede hem kendini hem de muhatap kitneyi ahlaki güzelliklerle donatmak için çabalamaya başladı. Bu çabanın ilk meyvesi ilk Müslümanlar olarak adlandırılan ve İslam davasında lokomotif vazifesi görecek kişilerin İslam'a girmesiydi. Siyer kitaplarında ilk Müslümanların sayısı, isimleri ve İslam'a giriş kısalarıyla alakalı farklı farklı rivayetler mevcuttur. Biz elimizden geldiği kadar toparlayıcı davranarak hepsini zikretmeye çalışacağız. İlk Müslümanları kaba bir tasnife tabi tutacak olursak üç sınıfa ayırabiliriz. Allah Resulü'nün ehlinden olanlar, Ebu Bekir'in davetiyle Müslüman olanlar, Allah Resulü'nün ehlinden olmayıp da onun davetiyle İslam'a girenler. A, Allah Resulünün ehlinden olanlar. Allah Resulüne ilk iman etme şerefine nail olan kişi Hatice annemizdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kişiliğine, ahlakına, insanlarla muamelesine en yakın şahitlik eden Hatice radıyallahu anha, risalet görevine görevlendirilen eşine hiç dere etmeden iman etmiştir. Onun imanı basit bir mesele değildir. Çünkü kişi bazen kendisinden dahi şüpheye düşeceği, birçok vesveseyle muhatap olacağı o zaman diliminde sağlam bir sığınak isterse, işte Allah Resulü için o sığınak evi Hatice annemizin teselli ve destek cümleleriydi. Allah Resulü de bu durumun farkında olduğu için onun vefatından sonra yokluğunu çok hissetmiş, çok sonralar Hatice annemizi hatırlatacak küçük emarelerde dahi farklı bir heyecan yaşamıştır. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Hatice'nin kız kardeşi Hale Binti Hüveynit, Resulullah'ın yanına gelmek için izin istedi. Resulullah, sesleri birbirine benzediği için Hatice'nin izin istediğini sandı. Buna çok sevindi ve hoşnut oldu. Bunun üzerine Resulullah, Ey Allah'ım! ''Bu Hüveylit kızı Halidir.'' dedi. ''Ben o zaman çok kıskandım ve şöyle dedim. O andığın kişi Kureyş'in yaşlı kadınlarından birisidir. Yaşlılıktan dişi düşmüş, epey zamandır da vefat etmiştir. Allah onun yerine ondan daha iyisini verdi.'' Hatice annemizin kendisine ve doğal olarak da İslam davasına hizmetini hiçbir zaman unutmayan Allah Resulü her fırsatta onun faziletlerinden bahsetmiştir. Halk beni inkar ettiği zaman o bana inandı. Halk beni yalanladığında o beni tasdik etti. Halk beni mahrum ettiğinde o beni malına ortak etti. Kadınlar beni evlattan mahrum ettiği zaman Allah bana ondan evlat nasip etti. İbni Abilber Hatice bu ümmetin kadınlarından en hayırlısıdır. Aleyh. Allah Resulü ondan nasıl övgüyle bahsetmesin ki? Allah subhâlehu ve Teala dahi Cibril vasıtasıyla ona selam göndermiş, fazileti böylece semadan da tasdik edilmiştir. Cebrail aleyhisselam, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, işte Hatice! İçinde katık yiyecek ya da içecek olan bir tabakla sana geliyor. Yanına geldiğinde hem Rabbinden hem de benden ona selam söyle ve onu cennette altından yapılmış bir evle müjdele. O evde ne gürültü, patırtı ne de afet, hastalık ve yorgunluk vardır. MUTTEFEKUN ALEYH Hatice annemizle beraber Allah Resulü'nün çocukları da İslam'ı ilk kabul eden taife içerisindeydiler. Elbette bunda Allah Resulü'nün ailesiyle yakından ilgili olmasının etkisi büyüktür. Risalet göreviyle müşerref olmadan önce hem putlardan hem de ahlaki bozukluklardan uzak bir şekilde yaşamak için uğraşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşantısını kendisiyle sınırlandırmıştır. Ehline de bu hassasiyetlerini ve bu hassasiyetinin gerekçelerini anlatmış, elinden geldiği kadar onları da cahiliyenin kazandırdıklarından uzak tutmaya çalışmıştır. Çabaları Risalet göreviyle beraber meyvalarını vermiş ve altyapısı hazır olan aile fertleri İslam'a girmekte tereddüt yaşamamışlardır. Maalesef onun sallallahu aleyhi ve sellem izinden gittiğini söyleyen günümüz Müslümanları aileye önem verme hususunda sünnetten uzak bir görüntü ortaya koymaktadırlar. Yaşadıkları toplumdaki bütün fertlere daveti ulaştırmakla alakalı projeler üretip kafa patlatanlar hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen belki Müslüman olur düşüncesiyle farklı farklı kişilerle saatler geçirenler eve geldiklerinde otele gelmiş gibi davranmaktadırlar. Arkasını sağlama almadan düşmana var gücüyle saldıran bir ordunun akibeti ne ise böyle Müslümanların karşılaşacakları durum da odur. Aileyle ilgilenme, onları İslam davasına hizmete dahil etmek için bir eğitim programı takip etme hem kişiye hem de İslam toplumuna fayda sağlayacaktır. Evin kişiye faydası cahiliye toplumundaki insi ve cinni şeytanların gece ve gündüz süren saldırılarına karşı bir sığınma yeri olmasıdır. Eğitilmemiş davaya hizmet bilincinden uzak, fedakarlık değil rahatlık isteyen bir eşin, cahiliyeden sadece okullara gönderilmeyerek koparıldığı düşünülen bir çocuğun, bırakalım Müslümanlara destek olmalarını bilakis vesmeseleri ayyuka çıkartacaklardır. Kişinin gönlü rahat değilse bedeninin sıhhati ne işe yarar ki? Aynı zamanda aile İslam toplumunun temelidir, en küçük yapısıdır. Ondaki hayır, şer, toplumun tüm katmanlarını direkt etkiler. Elbette ailenin eğitiminin kişiye ve topluma etkilerini daha fazla anlatmak mümkündür. Fakat asıl konumuz olmaması nedeniyle bu kadarla yetiniyoruz. İlk İslam'a girenlerden Allah Resulü'nün ehli olarak kabul edebileceğimiz kişilerden birisi de Ali'dir. Onun vahiy, nübüvvet, ilk Müslümanların yaşaması gibi birçok hayrın toplandığı eve dahil olmasının serüveni İbni Hişam'ın siyerinde şöyle geçmektedir. Kureyş'e şiddetli bir kıtlık ve açlık isabet etmişti. Ebu Talib'in bakmakla yükümlü olduğu kişiler kalabalıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıralarda Beni Haşim'in varlıklarından olan amcası Abbas'a dedi ki ''Ey Abbas, gerçekten kardeşin Ebu Talib kalabalık bir aileye sahiptir. İşte şu gördüğün kıtlık insanlara isabet etmiştir.'' İkimiz beraber Ebu Talib'e gidip onun oğullarından birini ben, birini de sen alıp onlara bakmak suretiyle onun üzerinde bulunan aine kalabalığını hafifletelim. Abbas dedi ki, Evet, kabul ediyorum. Bunun üzerine ikisi de Ebu Talib'e giderek yanına vardılar. Ona dediler ki, İnsanların içinde bulunduğu bu zor durum gidinceye kadar biz senin üzerinde bulunan aile yükünü sana yardım ederek hafifletmek istiyoruz. Ebu Talip ise onlara dedi ki, Bana akili bırakmak şartıyla istediğinizi alın. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi, Abbas da Cafil'i aldı. Allah, Resulullah'ı nebi olarak gönderince de Ali, Resulullah'ın yanında ona iman etti, onu tasdik etti. Ali'nin radiyallahu anh, İslam'a girmesi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ile Hatice'nin radiyallahu anh'a namaz kılmalarına şahitlik etmesiyle gerçekleşti. Allah Resulü Hatice ile namaz kılarken Ali bunları gördü ve yaptıklarının ne olduğunu sordu. Allah Resulü de ona, bu Allah'ın seçtiği resulüyle bildirdiği dinidir. Ben seni ibadette ortağı olamayan Allah'a imana ve ona ibadete davet ediyorum. Şu Lat ve Uzay'da inkara ve reddetmeye çağırıyorum." dedi. Ali hemen kabul etmeyip "Bu daha önceden duymadığım bir şey. Babama danışmadan karar vermek istemiyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise henüz açıktan davete başlamamış olduğundan bunun açıklanmasını hoş görmedi ve Ali'ye ''Ey Ali, ya Müslüman ol ya da İslam'a girmesen bile bu meseleyi gizli tut. Kimseye anlatma.'' dedi. Ali radıyallahu anh o gece düşündü ve kendi kendisine şöyle dedi. ''Allah beni yaratırken babama danışmadı. Ben Allah'a ibadet etmek için niye babama danışacağım ki?'' Allah subhanehu ve Teala onun kalbini İslam'a açtı. Sabah olur olmaz Allah resulüne gelerek, ey Muhammed, benden ne yapmamı istemiştin dedi. Allah resulü de Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına, onun eşi ve benzeri bulunmadığına şiahât etmeye, Latı ve Uzayı inkar edip tanımamaya ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddetmeye çağırıyorum. Ali radıyallahu da bunları kabul edip Müslüman oldu. Ali radıyallahu anh, Ebu Talip'ten korktuğu için İslam'ı kabul ettiğini bütün insanlardan gizledi ve onu açığa vurmadı. İslam'ı öğrenmek için gizli gizli Allah Resulüne gidip geldi. İbni İsak Allah Resulü ile beraber yaşayıp da İslam'a ilk girenlerden sonuncusu ise Zeyd bin Harise'dir. Hatice annemizin hediyesi olan bu köleyi azat eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra da onu evlat edindi. Risaletten önce Zeyd'in babası gelip çocuğunu almak isteyince Allah Resulü onu muhayyer bıraktı. Zeyd ise Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evinde kalmayı tercih etti. Allah'ın Subhanahu ve teâlâ, onu muvaffak kıldığı bu tercih zeyt için hayır kapılarının sonuna kadar açılması demektir. Allah Resulü'nün ev ahalisinin hemen iman etmelerinde aslında şaşılacak çok fazla bir şey yoktur. Çünkü onun sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını bilen en azılı müşrikleri dahi iki üç sefer düşünmeye iten davet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sürekli vakit geçirenler için tereddütsüz kabul edilecek bir çağrıydı. Ve onlar hidayete kalplerini açmakta gecikmediler. B. Ebu Bekir'in davetiyle Müslüman olanlar İlk Müslümanların içinden ikinci bir sınıfta Ebu Bekir'in radiyallahu anh anlatmasıyla İslam'ı kabul eden kişilerden oluşur. Ebu Bekir radiyallahu anh cahiniye hayatında da Allah Resulü'nü tanıyordu. Allah Resulü'nün katıldığı ve toplumun ahlaki, itikadi sorunlarının konuşulduğu meclislerin müdavimlerindendi. Risalet görevini yüklenen peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem insanları bir dine çağırdığını duyan Ebubekir Bekir, vakit kaybetmeden Allah Resulü'nün yanına geldi ve bizzat ondan dinleyerek İslam'a girdi. İbni Hişam'da Ebubekir'in Bekir'in radiyallahu anh İslam'a giriş kıssası şu şekilde anlatılmaktadır. Ebubekir Bekir radiyallahu anh Resulullah'la karşılaşınca ona dedi ki, ''Kureyş'in senin hakkında bizim ilahlarımızı kabul etmiyor.'' Fikirlerimizi ve akıllarımızı kıt görüyor ve babalarımızı tekvir ediyor diye söyledikleri doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, ben Allah'ın elçisiyim. Allah'ın risaletini insanlara tebliğ etmek ve sizleri yalnız Allah'a ibadete çağırmak için gönderildim. Allah'a yemin ederim ki bu doğrudur. Ey bu Bekir, seni bir olan, ortağı olmayan Allah'a iman edip ibadet etmeye, Allah'tan başkalarına ibadet etmemeye, onları reddetmeye, Allah'ın itaat edilmesini yasakladığı kişilere itaat etmemeye, onları dost edinmemeye davet ediyorum. Sonra Allah Resulü ona Kur'an okudu. Ebubekir de radıyallahu anh Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimseyi İslam'a davet etmedim ki onda davet etme esnasında bir gecikme, bir düşünme ve tereddüt olmasın. Fakat Ebu Bekir böyle değil. Ona İslamiyet'i anlattığım zaman bir bekleme, bir gecikme veya tereddüt olmadı. İbni Hişam Böylece Allah Resulü'nün cahiliyedeki dostu, İslam'da sırdaşı, hicretteki yol arkadaşı, en büyük destekçisi, Müslümanların meselelerini istişare ettiği kişi haline dönüştü. Her iman edenin içine dolduran duygular Ebubekiri Bekir'i radıyallahu anh'da sarmıştı. Cahiliyeden kurtulmanın verdiği hafiflikle bu ruh halini tatmalarını istediği kişilere de koştu. Onun davetine Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Af, Sa'ad bin Ebu Vakkas, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhum icabet etti ve Müslüman oldu. Allah Resulü'nün müezzini bilen radıyallahu anh da bu daveti Ebû Bekir radıyallahu anh vesilesiyle duyup icabet edenlerdendi. Ebû Bekir'in radıyallahu anh tebliğ ettiği kişilerin geneline baktığımız zaman Allah Resulü'nün ilk zamanlarda takip ettiği menhece dair ipuçları görmek mümkündür. Muhatabı esas aldığımızda davet iki kısımdır. Tüm insanlara tevhid ve şirki anlatmak, onlara hidayetin yolunu ve karanlığın yollarını tarif etmektir. Daveti daha geniş kitlelere ulaştırma kapasitesine sahip kişilere gitmek ve onları hak dine çağırmaktır. Allah Resulü ve ilk Müslümanlar davetin başlangıç aşamasında kendilerine gelip de soranların dışında genellikle ikinci kısma ağırlık vermişler ve seçilmiş kişiler üzerinden davetlerini sürdürmüşlerdir. Ebubekir'in radıyallahu anh çağrısına icabet eden ve İslami hareketin çekirdeğini oluşturan bu kişilerin genelinin özelliklerini incelediğimizde mesele daha da açıklığa kavuşacaktır. O özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Nüfus sahibi olmaları. Bu kişiler yaşadıkları toplum içinde sözüne değer verilen, yaptıkları işler beğenilen, güvenilir, meziyet sahibi kişilerdi. 2. Hikmet sahibi olmaları. Sorunların çözümüyle ilgili tasarrufları insanlar tarafından takdir edilen ve insanların meselelerini istişare ettikleri kişilerdi. İslam'ın ilerleyen yıllarında Ebubekir ve Osman'ın radıyallahu anhuma halifelik yapması, Ebubekir'in radıyallahu anh Allah Resulü'nün sürekli istişare ettiği kişilerden olması, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyri radıyallahu anh havarim diyerek vasıflandırması buna işarettir. Abdurrahman bin Aff'ın çok kritik yerlerdeki müdahalesi de zikredilmesi gereken bir hakikattir. Ömer radıyallahu anh şehit edildiğinde halifeyi seçecek komitenin içinde o da vardı ve üyeler başkan olarak onu seçtiler. Abdurrahman bin Affan radıyallahu anh Medine ehlinin nabzını tuttu ve Osman'ın radıyallahu anh hilafetinde karar kıldı. Ona itiraz eden çıkmadı. Hac mevsiminde yaşanan bir hadisede onun hikmet ehli olduğunu gösteren delillerdendir. Ömer'in radıyallahu anh hilafeti zamanında hac mevsiminde insanlardan bazıları şöyle konuşmaya başladılar. Eğer Ömer radıyallahu anh vefat ederse biz de falanın elini tutar onu halifeliğe getiririz. Kastettikleri mesele Allah Resulü'nün vefatından sonra Ömer'in radıyallahu anh Ebubekir'in radıyallahu anh elini tutarak biat etmesi ve karışıklığı bitirmesi hadisesiydi. Bu konuşmalar Ömer'in radıyallahu anh kulağına gidince çok öfkelendi ve insanların toplanmasını istedi. Beni Sakife'de gerçekleşen biat hadisesinin hakikatini anlatmaya çalışacaktı. İşte tam o sırada Abdurrahman radıyallahu anh hikmetli bir müdahalede bulundu ve halifeye şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Şüphesiz ki hac mevsiminde buraya her taraftan farklı insanlar gelmektedir. Korkarım ki senin sözünü yanlış anlar ve ehinlerine öyle aktarırlar. Medine ehli ise hikmet ehlidir. Sen bu konuşmayı Medine'ye dönünce yap. Ömer radıyallahu anh bu tavsiyeyi makbul buldu ve Medine'ye dönünce bir hutbe irade edip konuyu Medine ehline anlattı. Buhari Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. İnşallah Siyer'de yeri geldikçe misalleriyle beraber tekrardan konuya değinmeye çalışacağız. 3. Maddi Sıkıntılarının Olmaması Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de İslami hareketin önündeki en büyük engellerden birisi maddi sıkıntılardı. Sıkıntı iki yönlüydü. Hem davetin insanlara daha hızlı ulaşması için maddiyat gerekiyordu, hem de daveti ulaştıracak kişilerin geçimlerini düşünecekleri bir durumdan uzak olmaları lazımdı. İşte saydığımız kişilerin maddi durumlarının iyi olması nedeniyle hem İslam'a daha iyi hizmet edebildiler, hem de tıkanıklığın maddiyatla aşılacağı yerlerde ferahlatıcı işlevler gördüler. Ebu Bekir, Abdurrahman ve Osman'ın radiyallahu anhuma orduları donatmaları, infak zamanlarında mallarını İslam davasına adamaları, kıtlık zamanlarındaki sadakalar hakkındaki rivayetler herkesin malumudur. 4. Zenginliklerini ilkelerinin önüne geçirmemeleri Her nimetin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Maddiyatın olumlu yönlerinden bazılarını örnekleriyle beraber bir önceki maddede anlattık. Olumsuz yönlerinden İslami harekete bakan kısmı ise şudur. Zenginler, Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, ortamlarda parası olanların konuşması gerektiğine inanırlar, söz sahibi olmak isterler hal ve hareketleriyle fakir Müslümanları incitirler. Özetle, yapıdaki ilke ve kaidelerin zenginlik kilidiyle açılabileceğine, esnetilebileceğine inanırlar. Aslında bu kimselerin böyle bir ahlaka sahip olmalarının sebebi, maddi imkanlarını genişletirken kendi ilkelerinden taviz vermiş olmalarıdır. Mesela, bir zengin balına mal katmak için doğruluktan taviz veriyorsa, bir yapı içerisinde konum sahibi olabilmek için de o yapının ilkelerinin gevşetilmesini ister ve bu talebini normal görür. Burada davanın öncülerine önemli yükümlülükler düşmektedir. Dava Allah'ın davasıdır. Onu ileriye götürmekte onun dilemesi iledir. Ne birinin zekası, ne başkasının malı ne de diğerinin nesebi davayı yüceltir. Öyleyse onun dinini, onun direktifleri doğrultusunda hakim kılmak gerekir. Allah Subhanahu ve Teala insanlar arasındaki tek ölçünün takva olduğunu belirtmiştir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Hucurat suresi 13. ayet. Bu ölçüyü alt üst eden, sırf zengin oldukları için onlarla daha fazla vakit geçiren öncü kadrolar kendi kuyularını kazmaktadırlar. Allah'ın yardım ve bereketinin uzak olduğu bir yapıyı ihya edecek hiçbir güç yoktur. Ebubekir'in radiyallahu anh davetiyle müslüman olanların vasıfları elbette bunlarla sınırlı değildir. Fakat zikrettiğimiz dört maddenin bireysel davet döneminin hedef kitlesini tarif etmek için yeterli olduğunu düşünüyoruz. C. Allah Resulü'nün ehlinden olmayıp da davetine icabet edenler. Özellikle bu başlık altında zikredilen hususlarda siyer kitaplarında çokça ihtilaf edilmiştir. Hemen hemen her kaynakta ismi geçenlerse şunlardır. Habbab bin Eret, Osman bin Mazun, Abdullah bin Besut, Erkam bin Ebil Erkam, Ebu Ubeyde el-Cerra. İlk Müslümanlar üzerine birkaç not. Allah Resulü'nün davetine muhatap olan ve ilklerden sayılan sahabeleri anlatırken konu içerisinde bazı noktalara değindik. O hususlara ek olarak önemli olduğuna inandığımız iki meseleyi daha sıralamak istiyoruz. 1. İlk Müslümanları, yaş, mal, nesep, Cinsiyet, mevki ve benzeri cahili kriterlerle değerlendirdiğimizde İslam'ın ilk tabilerinin özellikleriyle dahi cahiliye sisteminin temellerini çatırdattığına şahitlik etmekteyiz. Her cahiliye düzeninin kendine has bir değerler sistemi vardır. Bu sisteme göre toplum sınıflara ayrılır ve tebalar arasında hakiki manada geçiş neredeyse mümkün değildir. En üst tabakadakiler her türlü imkanın önlerine serildiği, devletin asıl sahipleri ilk ve son sözü söyleme hakkına haiz olan kimselerdir. Geri kalan herkes aslında sistemin bekası için değil, sistemin sahiplerinin bekası için çalışmakla yükümlüdürler. Kimi sistemlerde kadının adını bile anmak utanç sebebiyken kimilerinde de kölelere insan muamelesi yapmak büyük bir suçtur. İşte tüm karanlıkları aydınlatacak, algıları ters yüz edecek İslam, bu sınıfların hepsini eşit hale getirmiştir. Bilal ile Ebubekir'in aynı safta omuz omuza vermelerini sağlamıştır. Hepsi farklı farklı kabile ve ırklardan gelen Müslümanları o cahili kimliklerinden sıyırarak İslam kardeşliği potasında eritmiştir. Bu meselenin ikinci yönü ise İslam'ın hedef kitlesinin genişliğidir. Bireysel davet yıllarında İslam'a çağrılan kişiler özenle seçilip onlar basıtasıyla fazla insanın hidayete ulaşması amaçlanırken dahi kadınlar, köleler, çocuklar bu davete kucak açmışlardır. Toplu olarak insanların çağrılması aşamasına geçildiğinde ise Müslümanların çoğunu bu mustazaf toplum tarafından ikinci sınıf insan muamelesi gören kesim oluşturmuştur. Ümmetin enerjisini şarj edenler de onlar olmuşlardır. Çünkü mustazaflar ümmetin dua deposudur. Allah'ın onların vesilesiyle Müslümanların sıkıntısını hafiflettiği kişilerdir. Ellerini açtıklarında Allah'la aralarında perde olmayanlardır. Bu yüzden onlar cahiliyede adları dahi ağza alınmazken İslam toplumunda baş köşeye alınanlardır. İslam'ı insanlığa inanç kılan, her türlü köleliği ortadan kaldırıp herkesi Allah'a kölelikte eşit hale getiren bu anlayıştır. Tüm insanlığa Allah'ın subhanehu ve Teala dinini ulaştırmaya çalışan cemaatler, pertlerini cahili kriterlerle değerlendirmeden hareket ederlerse hedeflerine ulaşabilirler. Aksi halde İslam'a hizmet ettiğini iddia eden yapılar, cahili sistemlerde olduğu gibi sadece belli bir zümreye hizmet eden kurumlar haline dönerler. 2. İlk Müslümanların İslam'a giriş kıssalarına genel olarak baktığımızda şu husus dikkatimizi çekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem reddedilmesi ve inanılması gerekenleri kısa ve öz cümlelerle açık bir şekilde anlatmıştır. Bu sadelik hem Kur'an'da mevcuttur hem de Allah Resulü'nün 23 yıllık Risaletinde. Bu netliği ortadan kaldıran, zihinleri bulanıklaştıran en önemli şey ise şüphelerdir. Allah Resulü hayatı boyunca müşriklerin, münafıkların ve ehli kitabın ileri sürdükleri şüphelerle karşılaşmıştır. Kur'an bazen bunlara direkt cevap vermiş, bazen de Müslümanları kafa karışıklıklarını giderecek muhkem naslara yönlendirmiştir. Fakat ne kadar cevap verilirse verilsin, şüpheler izale edilirse edilsin, insi ve cinni şeytanlar bırakmamışlar ve sürekli şüpheleri güncellemişlerdir. Maalesef o gün sahabelerin kafalarını karıştıran bu hastalık 1400 sene boyunca birçok topluluğa musallat olmuş, ayaklarını kaydırmıştır. Hemen hemen her gün yeni bir icma, yeni bir alim sözü, yeni bir tarihi vaka ve benzeri ortaya atılmış muhkem nasların aydınlığı gölgelenmeye çalışılmıştır. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Günümüzde yaşanan bazı vakalar bu durumun en yakın şahitleridir. Bugün birçok tevhidi cemaatin sapık birer topluluk olarak adlandırılma süreci basit gibi gözüken bazı şüphelerin zihinlerde yol açtığı tahribatla başlamıştır. Peki bu illetten korunmanın yolu nedir? Müslümanlar şüphelere karşı mücadelede nasıl bir menheç takip etmelidir? Öncelikle bilinmesi gereken husus, her şüpheye cevap verilmek zorunda olmadığıdır. Çünkü bu daveti mecrasından çıkartır. İnsanların asıllar üzerinden imanlarını yaşamalarına ve anlatmalarına mani olur. Enam suresinde öle etinin yenilmesi üzerine müşriklerin attıkları şüpheye karşı Allah'ın subhanehu ve Teala, müminlere öğrettiği usul de budur. Allah subhanehu ve teâlâ Kur'an'da birçok yerde haram ve helal olan şeyleri belirtmiştir. Öle eti ve Allah'ın dışında başka ilahlara kesilen hayvanlar haram kılınmıştır. Allah'ın adı anılarak kesilenlerse helaldir. İşte tam bu noktada müşrikler Müslümanları tereddüte düşürecek şüpheyi ortaya attılar. Nasıl olur da Allah'ın altın kılıcıyla kestikleri, kastettikleri ölü hayvanlar haram oluyor da sizin kendi elinizde kestikleriniz helal oluyor? Gayet makul gibi görünen bu şüphe Müslümanların kafalarını karıştırdı. Allah Subhanahu ve Teala ise şüpheye cevap vermek yerine Müslümanlara konuyla alakalı muhkem nası ardarda hatırlattı ve sonunda müşriklerin şüphelerine kapılıp gidenlerin de onlar gibi olacağını söyledi. Artık ayetlerime inanan kimselerseniz üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken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 Maalesef günümüzde şüpheleri daha da alevlendiren, kalplerde yer etmesine sebebiyet veren herkesin kendini şüpheyle ilgili konuşma hakkına sahip görmesidir. Halbuki her meselede olduğu gibi burada da iş ehline bırakılırsa mevzu dallanıp budaklanmadan daha kısa bir zamanda çözüme kavuşturulacaktır. Herhangi bir şüpheye nasıl cevap verileceğine inim ve hikmet ehli karar vermeli ki kalpler ve zihinler her daim beraber olsun. Son olarak şunu ekleyebiliriz, eğer Müslüman fert cevap verilecek şüpheleri tespit edecek ve onları çürütecek alimlerden mahrum bir halde ise, en sağlıklı yol olarak şüpheleri terk etmeli, muhkem naslara yapışmalı, Allah'a tevekkül edip istikamet için ona dua etmelidir. Bu yazı Tevhid dergisinin 42. sayısında yayınlanmıştır.